Esnasında cehri olan, ey sesli olan namazlarda Fatiha'nın okunması ile okunmaması konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. İmam Şafii'in mezhebine göre Allah her ne kadar imam Kur'an veya o't Fatiha okuyorsa dahi onun mezhebine göre imama bağlı olan kişi mutlaka Fatiha'yı okuması gerekiyor. Ve tabii ki onun hadislerden Ali Sattı vesselamın sünnetinden delilleri var. Ali Sattı vesselam bir hadisinde diyor ki, "Her kim diyor Fatiha namazını kılmazsa onun namazı yoktur." Öbür tarafta Malik İmam Malik mezhebine göre İmam Malik rahimehu diyor ki, "Cehri yani sesli namazlarda diyor, kesinlikle ne imamla beraber ne de imam sükut ettikten sonra Fatiha namazı Fatiha Fatiha suresini kesinlikle okumak yoktur. Çünkü me'mum olan bir kişi ey imama uyan bir kişi imamın okuyuşunu duyduktan sonra diyor onun duyması aynen onu okuması gibidir. Bir de diyor ki Allah Celle, Celle diyor ki Kur'an okunduğu zaman orada Susarak Kur'an'ı dinleyin. Ve Kur'an'ı dinlemek ister Fatih'e olsun Fatih'e da Kur'an'dan olduğu için hatta bir hadiste Fatih'e'nin kendisi Kur'an olduğunu söylüyor Allah Resulü ve Vesselam. O zaman Fatih'e okunduğu zaman ve özellikle o imam ara vermiyorsa yani Fatih'ayı okuduktan sonra hemen arkasında ne yapıyor? Süre getiriyor. Arada boşluk bırakmıyorsa o zaman o İmama uyan kişi İmam Malik'e göre O Fatiha üzerinden düşüyor Ve orada e, Orada dinlemesi ona vaciptir Fatiha'yı okuması da ona Caiz değildir Ancak son iki rekatta Eğer yatsı namazıysa Son Bir rekatta eğer akşam namazıysa O zaman orada İmam kendi kendine okuduğu için devam edelim. Kendi kendine okudu. Yani ha orada kendi kendine imam kendi kendine okuyup imama uyanlar onu duymadıkları için o zaman İmam Malik rahimehullah diyor ki orada mutlaka me'mum olan kişi Fatiha suresini okuması vaciptir Daha doğrusu rükündür. Çünkü Fatiha suresi rükündür. Bu cemaat esnasındayken İmam Ahmet bin Hembel'in görüşüne göre, bitti mi? Siz, ses gitti mi? He? Efendim? Ahmed bin Hembel'in mezhebine göre iki rivayet var. Bir rivayete göre, onun bir rivayetine göre aynen i̇mam Şafii gibi düşünüyor. Diğer bir rivayetine göre diyor ki İmam arada boşluk bırakırsa diyor o zaman memum olan kişi o imamın bıraktığı boşluklarda Fatiha suresini okur. Eğer imam boşluk bırakmıyorsa o zaman imamı dinleyecek ve Fatiha suresini okumayacak. Tabii ki burada mesela bazı imamlar arada boşluk bırakıyor. Yani Fatiha'yı getirdikten sonra okuduktan sonra amin diyor. Orada boşluk bırakıyor. İşte bu boşluk esnasında Fatiha'yı okumakta bir beis yoktur. İmam Elbani Rahim Allah, İmam Elbani Rahimahullah aynen İmam Malik gibi düşünüyor. Diyor ki cehri namazlarda eğer imam boşluk bırakmazsa imama uymak farzdır. Burada da İmam Elbani Rahimahullah işte Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadise bağlı kalarak bunu söylüyor. Yani imam tekbir getirdiği zaman siz de tekbir getirin. Tamam mı? Rüku ettiği zaman siz de getirin. Ee, sucud ettiği zaman siz de sucud getirin. Ondan sonra Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki eğer imam boşluk bırakırsa diyor işte o bıraktığı boşlukta diyor Fatiha'yı okumakta bir beis yoktur. Daha doğrusu diyor okuması lazım. Tamam mı? Okuması lazım eğer uzun bir boşluk. Ama Ahmet bin Hembel'in bir rivayetine göre burada özellikle özellikle İmam Ebun Bez Rahimahullah diyor ki mesela imamın sektelerinde, ey boşluklarında ne yapacak? Fatiha'yı okuyacak. Mesela imam eminden sonra ufacık böyle az bir boşluk bıraktı. Sen diyeceksin ki orada diyecek ki memum Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman rahim. Sen errahman rahim dedin. İmam sure okudu. Sen orada diyor, orada susacaksın. İmam mesela sureyi okudu. Süreyi okuduktan sonra bitirdi. Sen orada rükuha giderken diyor. Orada hemen ne yapacaksın? Süratlı bir şekilde okuyup diyor. Orada Fatiha'yı bitireceksin. Ve İmam-ı Buz Rahim Abdullah, aynen İmam-ı Şafii gibi düşünüyor. Diyor ki kesinlikle diyor, kesinlikle diyor. İster cemaatle olsun, ister cemaatsız olsun. Fatiha namaz, o namazı, Fatiha suresini okumak rükündür. Dolayısıyla burada iki şey olur. Birincisi ilim talebesi, ikincisi mukallit. Bu mukallit olan bir kişi, bu imamlar arasında en çok kime güveniyor? O mukallit o imama veyahutta da o alime uyar. O âlimi veyahutta o imamı ne yapar taklit eder. Ama ondan sonra bir kişi İmam Abu Hanife'yi taklit ederken biliyorsunuz Abu Hanife'nin mezhebine göre ister gizli olsun ister cehri olsun İmama uyan bir kişi, Fatiha namazı, Fatiha suresini okumak şart değildir. Çünkü onlar diyorlar ki Ebu Hanife'nin mezhebine göre, imamın okuması, me'munun, me'mumun okuması gibidir. Yani bir imam Fatiha'yı okuyor, ister mesela ikindi namazlarında, öğlen namazında, ve yahut yatsıyla akşam namazında veya fecir fecir namazı yok yatsıyla akşam namazının son rekatlarında gizli okuyor. Ondan onun için bu Hanife rahimo diyor ki gizli olan namazlarda yani örneğin e, öğlen ve ikindi de Hanefiler öğlen ve ikinde bile imama uydukları zaman Fatiha'yı okumuyorlar. Sure de okumuyorlar. Ve orada da tam susun. Doğrusu burada alimler cumhur diyorlar ki burada Ebu Hanife ve ona bağlı olan insanlar burada hata ettiler. Tamam, cehri olan yerlerde okumuyorlar, dinliyorlar. Burada isabet ettiler. Ama diyor, imamın okumadığı yerlerde okumamak doğrusu burada hata ettiler. <gülüyor> ve Allahu alem en doğrusu imam boşluk bıraktığı zaman Fatiha'yı okumak. İmam boşluk bırakmıyorsa orada imamın okumasını dinleyip imama uymaktır. Vallahu alem. Sesiz abi. Yani, tamam, ve rahmetullahü kardeşler. Yarın, yarın, Hoca nefes nefese kaldım. Tam iki buçuk saattir biz şu anda canlıdayız. Bizde saat saat 1 şu anda. Hangi sorular ee, hakkınızı helal edin. Biz çıkacağız. Sorular çok. Güzel, ee, sorular, sorular var, bitmiyor ya. geliyor ha. hocam. Ee, ha. hakkınızı ha. helal edin ha. kardeşler. Mazur görün biraz inşallah. Allah hamdolsun. Aleyküm ve rahmetullah ve barakat. Hocam bitmiyor hocam. sorular ya. Yani birini cevaplayınca başka bir daha geliyor. Bir daha geliyor. 3-4 tane var bitmiyor Subhanak Allahu ve bihamdik Subhanak Allahu ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyke